Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselamu ala raffinna muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain amin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Kur'an-ı Kerim'de Mülk Suresi 30. cüzde olup Cenab-ı Hakk'ın mülkiyetini, gücünü, kudretini ifade etmiş oluyor. Bismillahirrahmanirrahim. Mekkiyetin selasını ayet. Mekke'den nazir olmuş olup 30 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Tebareke ey yani ta'ala ve ta'azeme. Allah yüce oldu ve azamet sahibidir. وَاَزْمَا خَيْرُهُ وَاِحْسَانُهُ Gerek hayrı gerekse de ihsanı yüce olandır. O ve وَتَقَدَّسَ Münezzeh ve mukaddes olandır. Yani bütün eksikliklerden, noksanlıklardan, kusurlardan beri olandır. Yani aklınıza gelebilecek, ister düşünce olarak, ister fiil olarak ne kadar eksiklik varsa onlardan tamamen Allah münezzeh ve mukaddestir. Bâreke ifadesi, mübarek ifadesi, yüceliği ifade ediyor. Kur'an-ı Kerim'de de çok geçer. Mesela Allahuma Bârik'te, Salli Bârik'te zikrederken Bârik'te de, de ifade ettiği gibi. Ellezî <gülüyor> o Allah ki sıla cümlesiyle devam ediyor. Bi'ye değil mülk, mülk onun elindedir. Buradaki elden kasıt güç kudrettir. Fetih suresinde Cenab-ı Hak yedullâhi felkâ eydihim. Onların elinin elinin üzerindedir Allah'ın eli. Yedullah <gülüyor> fawka eydihim. Allah'ın eli onların elinin üzerindedir. Haşa buradaki elden kasıt maddi bir cisim değil. Yani insan nasıl gücünü ne yapar? Elle gösterir. Elle gösterildiği için el bu manada güç ifade etmiş oluyor. Allah'ın gücü her şeyin üzerindedir. Ellesi biyedil mülkü varakül şey'in kadir. Mülk mütte de aslında hani maliki yevmiddin diye Fatiha'da ifade ediyoruz. Malik, melik aynı kökten geliyor. O da bir gücü kuvveti simgeliyor, ifade etmiş oluyor. Yani bütün güçler, kuvvetler, kudretler onun elindedir. O her şeye kadirdir. Bak hem yet ifadesi, hem mülk ifadesi, hem kadir ifadesi birbiriyle mütenasiptir. Uyumlu olan bir ifadedir. Yani hepsi de gücü ifade etmiş oluyor. Allah'ın gücü böylece bütün kainatı kontrol etmektedir. Yine sıla cümlesine devam ediyor. ile Ellezi o Allah ki, o mübarek olan o Allah ki, halekal mevte, ölümü yarattı. Burada bir farklı iki noktayı zikrediyor. Ölümü nerede yarattı? fit dünya, dünyada yarattı. ve hayatı fil ahireti, hayatı da ahirette yarattı. Burada Cenab-ı Hak ölümü Ahirette de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle diyor. bir suretini de getirir, ölüm de öldürülür. Allah yarattığı gibi ölümü de öldürür. Çünkü ölüm mahluktur. Hayat nasıl ki mahluk ise ölüm de aynı şekilde mahluktur, yaratılmıştır. Evhumâ <gülüyor> dünya Veya Cenab-ı Hak her ikisini de ölümü de hayatı da dünyada yaratandır. Fel nutfeti taarradallaha el haya. Burada hayat neyle devreye giriyor? Nutfe ile devreye giriyor. Yani çekirdek, tohum nasıl ki hayata basamak oluyor ise, araç oluyor ise nutfe de bir derece hayatın ortaya çıkmasına vesile olmuş oluyor. ve مَا بِهِ Ne oluyor? O hayat onunla, o nutfe ile bir derece tetiklenmiş oluyor, ortaya çıkıyor. His duygusunun ortaya çıkmasında vesile oluyor. Değil mi? biz, his duygusuyla varlıkların kalın, yumuşak, iyi, kötü olduğunu biliyoruz hayat ile. Ama o gittiği zaman o his duygusu da gidiyor vel <gülüyor> duha ölüm ise o hissin anlama, fark etmeye, düşünme, kavrama aklınıza gelebilecek tüm hayati özelliklerin gitmesidir. evveye <gülüyor> adamuha veya her ikisinin de yokluğudur. Kavlani, <gülüyor> burada iki görüş var. Vel haliku alesani bir mana takdir. İkinci yaratılış takdir manasında. Yani hayat ölümü yarattı, hayatı takdir etti manasında. Yine Allah ibn kesir vel mana ayet, "Ano evjud al-Xalai'kh min al li Allah, insanı efendimize kadar 5000 bin yıl önce, dünyayı 5 milyon yıl önce, kainat ve evreni de 14 buçuk veya 15 milyar yıl önce var etti. Ondan sonra ne vardı? Hiçbir şey yoktu. Allah vardı, hiçbir şey yoktu. Onun içindeki Allah ne yaptı? Varlıkları Adem dediğimiz yokluktan vücuda çıkarttı, yokluktan var etti. Yani. Çünkü bütün varlıklar mümkündür, var olan şey. Çünkü varlıkları üç kategoride ele alıyoruz. Bir, adem varlığı olmayan. iki, mümkün. Var da olabilir, yok da olabilir. Mütisavviyat tarafeyin deniliyor buna. Yani iki tarafı mümkün. Olabilir, olmaya da bilir. bilir. Allah'ın iradesi nereye ağır basarsa o şekilde vücut bulunur. Diğeri ise vacib bir vücut dediğimiz yokluğun mümkün olmayan sürekli var olan Allah'ın varlığı. Bizler hangisine giriyoruz? İkincisine giriyoruz. Yani var da olabilirdik de yok da olabilirdik iken Allah ne yaptı? İradesiyle var olmamızı takdir etmiş oldu. Bunu niye yaptı diye biliyorum o insanları o mahlukatı sonuçta bizleri imtihan etmek için. E yani yahta bir ruhum amela. Acaba onlardan hangisi daha güzel iş işleyecek diye bunu sınamak amacıyla Cenabı Hak ölümü de hayatı da halk etti, yarattı. Evet. En yuhkum ahsana amela. Liyabluwakum hayatta imtihan etmek için. Çünkü efendimiz öyle diyor Aleyhissalatu vesselam. İnsanlar madenler gibidirler. Yani kömür, bakır, gümüş, altın, elmas hepsi maden. Birisi işleniliyor, elmas derecesine çıkıyor, öbürü hiç işlenmiyor, kömür durumunda kalmış oluyor. Böylece hanginizin altın, elmas, kömür olduğunu sınamak amacıyla Allah ne yaptı? Hayatı, ölümü sınamak amacıyla yarattı. Ta ki hanginiz güzel amel işleyecek? Et ve Allah. Allah'a hangisi itaatte bulunacak diye. Ve aziz, fi intikamiyi asahu isyan eden kimseden intikamını almak suretiyle Allah nedir? İzzet ve azamet sahibidir. Aynı zamanda el Gafur, limen taab aleyhi, kendisine tevbe eden kimse içinde Allah nedir? Gafurdur, gaffardır, tevbeleri kabul edendir. Evet, el halaka Allah aynı şekilde sıla cümlesiyle devam ediyor. Daha ne yaptı? O Allah aynı zamanda halka şaka, tabaka, tabaka tabaka, katman katman yedi kat semayı yarattı. Değil mi bu? Belirtilir astronomi ilminde, gök bilimlerinde de yer ve göğün yedi tabakası olması, yedi ayrı kademe, basamak olmuş olması tabaka olması. Yani bazı afokabadil -ba minayil muhassetin -mi hiçbirisi birbirine temas etmeksizin aynen. Binanın tuğlalarının üst üste konulması gibi değil. Birbirine temas etmeden Allah ne yaptı? Bazısının bazısı üstünde koyaraktan yedi katmanlı bir semayı, göğü yarattı. Ma'telâ fî halkirrahmanî min tefâvûd lehûnne evli gayrihînne. Elbette ki Allah'ın yaratmasında, yarattıklarında herhangi bir farklılığı, Olumsuzluğu, elbette ki değişkenlik göremezsin. Yani yönün ve ademi tenasübün Gerek zıtlık, gerekse de münasebetsizlik, uyumsuzluk ve uygunsuzluk Allah'ın yarattıklarında göremezsiniz. Hatta buyur manasında ferci el basara. Hadi buyur, gözünü çevir de bak. Oh. Yani e'idhu ile sema. Göze bir bak bakalım, göğe bir bak bakalım, gökyüzüne bir bak bakalım. هَلْ تَرَافِيهَا o gökte görecek misin? Ney? مِنْ فُتُورٍ سُدُعِنْ وَشُفُوْهِنْ Herhangi bir yarık, herhangi bir çatlak, bir bozukluk, bir anormallık. Bir bak bakalım görecek misin? Baktınız mı hiç, gördünüz mü? Yok. Yok değil mi? Çünkü bir çatlak yok, bir yarık yok, bir bozukluk yok. Yani demek ki boşlukta duran o atmosfer, gök, diğerleri gibi aynı şekilde düzenli, birbirine sıt olmayan, uyumlu bir vaziyet içerisinde He, bir kereden anlamadın mı işi? Tamam, bir daha bak. el <gülüyor> basara, sonra kerreteyni, sonra kerreten ba'da kerretin. Bir daha, bir daha, bir daha, sürekli tekrar ve tekrar yine gözünü çevir de bir bak. Yan kalip yerce ineykel basarı, göz sana dönecek. Nasıl dönecek biliyor musunuz? Khâsien zelilen li'ademî idrâkil haleli. Orada herhangi bir boşluk, arıza, noksanlık ve çatlaklık bulamadan... Ve aynı zamanda ve vasir ve yorgun, argın, bitkin. Bakıyor, bakıyor, bakıyor, saatlerce, aylarca, yıllarca bir eksiklik göremiyor. Artık bir itak düşüyor. Munkat-i ve an rü'yeti Yani herhangi bir bozukluğu görme durumu olmayınca yorgun ve argın olaraktan o göz gerisin geriye kendisine döner. وَلَكَدْ زَيَّنَّ سَمَا dünya, biz dünya semasını, dünyanın tavanını, göyünü ne yaptık? Tezyin edip süsledik, güzelleştirdik. El kurba iler ard, yani yere yakın olan kısmını, dünyamıza yakın olan bu atmosferi, gökyüzünü ne yaptık? Tezyin ettik, süsledik. Ne ile süsledik? Bi mesabiha, lambalar ile, florasanlar ile. Yani bin ucumin. Ondan kasıt ne? Yıldızlar yine biz onu süsledik. Daha ve ceannâhâ rucûmen. Ve o yıldızları biz ne yaptık? Mancınıklar yaptık. Taşlama aletleri kıldık. Meracime Kimi? Vişşeyatîni. Gökyüzüne çıkıp da kulak hırsızlığı yapmak amacıyla, peygamberlere gelen vahiyleri çalmak, gizli konuşmaları alıp kahinlere getirmek amacıyla, gizli bilgi çalıcılarını, casusları Taşlamak amacıyla onları ne yaptık? Uyudun. Mancınıklar haline, taşlama şeyleri haline getirdik. Yani ize starakus a, Ta ki kulak hırsızlığı yapan o ciller vesaire. Bi'en yenfasile şihabın anil kevkebi kel kabesi kabe, yuhazü minennar. Ateşten oluşmuş, ateşten alınmış şahaplar suretinde, ateş mancınıkları suretinde biz ne yaptık? Onlara fırlattık o yıldızlar ateş yakıtı haline, şahatlar haline geldi onlar için. فَيُخْتَلُ الْجِنِّيُّ اَوْ يُخْبِلُهُ لِأَلَّا لِأَنَّ الْكَوْكَ وَيَزُولُ an مَكَانِهِمْ Adeta yıldız bulunduğu noktadan çıkıyor. Aynen kaledeki mancınıklar onun için örnek verdim. Mancınıkları kaleden atıp fırlattığında nasıl ki yerinden çıkıyor o ateş parçası olaraktan karşıya gidiyor ise aynı şekilde o yıldızlar da karaaktan onların adeta yakıcı ışıklar olaraktan onları yapmış uzaklaştırmış oluyor. Ve Ahim Azzabe ve aynı zamanda biz onlar için neleri hazırladı sayair azabını yani Narum mukade yanan sürekli yandırılan ateşleri biz onlar için hazırlamış olduk. Hevel yine kefer Rabbihim. O Rablerine küfredip inkar eden insanlar için vardır. Ne vardır? Azabı cehennem, cehennem azabı vardır. Öyle kolay bir şey mi, rahat bir şey mi? Hayır. O birsel masir diye. O cehennem ne kadar da kötü bir varış yeridir. Varış yeri ne kadar da kötüdür o cehennemin. Öyle ki ne kadar kötü olduğunu görelim. İza ulku fiha o cehenneme Atıldıkları zaman Semiyorura şey yıkan soltenmin giren Kesalhimari eşeğin sesi gibi ne olur Çirkin ses Çirkin bir ses işitilir ve yetafor adeta o cehennem tavrri ne yapıyor Fokur fokur kaynıyor yani saldıracak gibi saldıracak gibi fokur fokur kaynayan o cehennem ateşinin o dehşetini onlar işitirler Oraya atıldıklarında, o cehennemin o alevi, o kaynayan hali, o çıkarttığı o ses, neredeyse o dehşetli hali neticesinde tekadü temeyyezu, o cehennem te -tetekatta o ayrılacak, bölünecek. Neyden? Minel gayzi, gada ben alel küffari, kafirlere olan düşmanlığından dolayı, gayzından, kininden ve nefretinden dolayı neredeyse az kalsın. Arapçada kaade yekaadü tekaadü ifadesi neredeyse az kalsın yani mimik hesabı minik bir şey az bir mini, miligram hesabı milimetrik hesaplar ile neredeyse patladı patlayacak hale o şiddetinden ve şiddetinden o hale geldiğini görürsün. Her ne vakit oraya atılırsa fevcun, cemaatun minhum o kafirlerden bir toplulu her ne vakit o cehenneme atılırsa se'elehum hazanetuhâ su'alü tevbîhin bu kınama ifadesi. Burada farklı manaların olduğunu farklı manaların olduğunu da ifade ediyor. Onlara onun hazanesi, cehennemin hazanesi, cehennemin hizmetçisi, görevlisi sorar. Burada farklı manayı da söyleyecek iki şekildeki bir mana. Size uyarıcı gelmedi mi? Size uyarıcı gelmedi mi? Yani Resulün bir peygamber ki Allah'ın azabından, tehdidinden sizi uyaracak herhangi bir Resul size gelmedi mi? Bir, bunu kim sorar? Cehennem görevlisi, zabanisi. Sorar, derler, e, evet gerçekten bize peygamber geldi. Peki ne halt işlediniz? Kadıca elâ neziûn. Bize her ne vakit bir uyarıcı gelmiş ise biz ne yaptık? Fekezzebna. <gülüyor> Geçen Yasin suresinde de değil mi? Gördüğümüz gibi tuttuk biz onları. Yalanladık. Hatta parantez içi yalanlamakla kalmıyor. Bir de ne yapıyor? Öldürüyorlar, eziyet ediyorlar. Her türlü kötülükleri yapıyorlar. Vukullâ ve biz dedik ma nezzerullâ min şey. Allah hiçbir şey indirmemiştir yani. Yani Allah haşa siz kendi kendinize kuruntunuzla bunu ortaya çıkartmışsınız. Allah bir şey indirmemiş dedik. İmma entüm illa fi dalalin kebir. <gülüyor> burada da iki mana burada da var. He, siz ancak büyük bir sapıklık içerisindesiniz var. Siz büyük bir sapıklık içerisindesiniz. Yani burada yahtemilu en yekuna min kelamil melaiketi'l Burada Birinci mana, Melek, melekler kafirleri söylüyor. Demiş. Ne zaman? Heine ahberu bir Biz onları fekezzetna. Biz onları yalanladık dediklerinde kınamak amacıyla melekler onlara onlara ne diyor? Gerçekten siz büyük bir sapıklık içerisindesiniz. Yani sapıklık içerisinde olmasanız tutar o melekleri yalanlamazsınız. Ve en yekune veyahut da ve en yekune min kelami küffarilin nezri. Veyahut da bu kafirlerin kendilerine gelen uyarıcılara... O peygamberlere söylemiş oldukları ifade bu manada düşünülebilir, düşünülmez değil. Yani peygamber geldi onları uyarıyor, bu adamlar kafirler kalkıyor diyor ki ya siz bir sapıklık içerisindesiniz. Atalarımızın şimdiye kadar yapa geldiği şeyden mi bizi alıp uyuyorsun? Siz yanlış yoldasınız diye biz onlara sapık olduklarını ifade ettik diyerekten kafirlerin de peygamberlere söylediği söz olarak da düşünebilir. Bazen hazel ihtimalü hevel bu görüş daha kuvvetli olan görüştür. Yani en yekune min kelamil küffaril nezri. Çünkü başka yerde de geçti. Daha önce orayı da sizden okuduk Yasin'de de. Bu kim, kimin daha ziyade kafirlerin peygamberlere söylemiş olduğu söz daha râcih olan bir görüş olmuş oluyor. Ve kâlu. Ve derler ki leh kurnâ nesmû ey Tefehbümin, anlamak amacıyla, anlamak amacıyla evet. eğer biz dinlemiş olsaydık, kulak vermiş olsaydık, ev nâhilû veya aklımızı başımıza alsaydık, ey yani akle tefekkürün, tefekkür edip akıllıca hareket etmiş olsaydık, makun nafi ashâb-i parantez içinde işte bugün o dehşetli, alevli, saldırgan bir vaziyette olan o cehennem sahipleri içerisinde, evet. tamam. cehennem ashabı kişileri içerisinde biz bugün olmamış olurdu. Yani demek ki biz onlara kulak vermediğimiz için bu cehennem, alevli cehennemin içerisindeyiz. Faferafu, <gülüyor> o küffar ne yaptı? İtiraf ettiler. Hay sulayen faol itiraf. Ama bu itiraf geçerli mi? Fayda vermez. Hayır, fayda vermez çünkü artık iş bitmiş. Yani bize biyim kendi günahlarını ne yaptılar? İtiraf ettiler. Mevtezi bu nezri, o peygamberleri yalanlama günahlarını itiraf ettiler. Feşuh kanı ashabı's-sa'ir. Burada bu bir deyimdir. Hani bu bir şöyle deyimdir. Yazıklar olsun o cehennem sahiplerine. Kahrolsun, mahvolsun, yok olsun. Allah'ın rahmetinden uzak olsun. Febuden lehum an rahmetilla Allah'ın rahmetinden uzak olsunlar. Uzak kalsınlar diye bu bir artık onları tadireceği caizse bir bedduadır. Böylece onlar Allah'ın rahmetinden uzak oldular. Yani uzak olsunlar, uzak kalsınlar. İnnellezine <gülüyor> bu küffarın durumunu yukarıda zikretti. Bundan sonra gelelim. İkinci sınıf insan. İnnellezine yakşavüne rabduhum yakafûnehu Ama o Rablerinden korkanlar var ya, Rablerinden kalp gürüpertisi, haşyet içerisinde olanlar var ya, Nasıl bir korku oysa bir gaybi fi gaybeti'm ayunin Görmedikleri halde. Görmedikleri halde. Değil mi? Hiçbirimiz Rabbimizi görmüyoruz. Görmediğimiz halde ne yapıyoruz? Hani Bakara Suresi'nin başında elif Lam, Orada müminlerin sıfatlarını Allah zikre diyor. de lazinahum <gülüyor> <neydi? gülüyor> ayette onlar gaybe iman ederler. Yu'minun bil gayb. Onlar gayba iman ederler. O müminlerin demek ki gerçek iman gayba imandır. Görmediği halde görür gibi imandır. فَيُطُئِينَهُ سِرْاً فَيَكُونَ alaniyeten evla. Burada gizli olaraktan ona ne yapıyorlar? İman ediyor, korkuyorlar, ürperiyorlar. Ama evla olanı nedir? Aleni ve açık olanıdır. Yani şunu da diyebiliriz. Gizlide ve açıkta, her halükarda, Allah'ı görmedikleri halde o müminler Rablerinden korkar, haşyet içerisinde olurlar. O halde madem böyle özelliğe sahip o müminler, o zaman lümma ve onlar için ne vardır? Bir bağış vardır ve ecrun bir büyük bir ecir. Kur'an'ın birçok ayetinde ecri kebir ifadesi eşittir el cennet diye geçer. Yani onlar için kısacası ecrike bir büyük ücret demeyip de direkmen cennette diyebilirsiniz. Onlar için mağfiret ve cennet vardır. Dikkat ederseniz burada önce neyi zikretti? Mağfireti. Ondan sonra cenneti zikretti. Demek ki mağfiret cennetten daha önemli. Çünkü bağışlanmadan, temizlenip arınmadan cennete girilir mi? Girilmez. Onun için önce Allah'ın bağışlaması gerekir. Bağışlaması önemlidir. Ondan sonra cennetine temiz olarak koyması önemli olandır. Ve esirru Ne yaparlar? Kavulekum. Sözlerini gizlerler. İster gizlesinler, evich haru bihi. O sözlerini istersen açıklasınlar. Yani insanlar ister gizli gizli fısıldaşarak konuşsunlar, isterse açıktan açığa açıkça ifade edip konuşsunlar. İnnehu Teala o Allah var ya nedir? O gizli konuşan, açık konuşan da olsa Aliun biza bizahtisudur, bir mafiya. O sadırlarda ve göğüslerde. Hani niye sadır göğüs diyor, kalp demiyor çünkü kalp orada. Kalp orada. Onun için eskiler derler ki imanı ağrıyor. Doktora gittiği zaman doktor bey. Rahatsızım ben. Nereden rahatsızsın? İmanım gevremiş. İmanım ağrıyor. İmanım ağrıyor. Yani hayrola imanın nasıl ağrıyor? O zaman bana niye geldi? O zaman psikoloğa git. Yok. Yani göğsüm ağrıyor. Göğsü imanın mahalli olduğu için, kalbin mahalli olduğu için ondan dolayı Kur'an'da sadır ifadesini kullanmış oluyor. فَكَيْفَ bima نَتَقْدُمْ bihi. Yani elbette ki gizliyi de açıklayı da bilen Allah. Sadırdakinin de bildiğine göre ondan hiçbir şey gizli kalır mı? Hepsinin çıktığı yer olan göğüsleri bilirse o halde konuşmaları açık olsun gizli olsun bilmez mi? Elbette hayda hayda hepsini de bilir. Ve bu ayet niye inmiş Efendimiz'e? وَسَبَبُنُوا ذُلِكَ اَنَّا مُشْرِك۪ينَ كَالَى بَعْدُهُمْ libadin Müşriklerden bazılarına şu sözü söylüyorlardı da ondan dolayı Rabbımız ne yaptı? Bu ayet-i Efendimiz'e indirdi. Ne diyorlardı? Esirru kavlekum. Gizli konuşun. La yesma'ukum ilah Muhammed. Aman ağa, Gizli konuşun. Bak Muhammed'in ilahı eğer duyarsa parantez içinde gider Muhammed'e haber verir. Cebrail kanalıyla. Ona bildirmiş olur. Onun için aman konuşursanız gizli gizli konuşunuz demeleri üzerine bu ayet kelime inmiş oldu. Elah-i ben halaka. Hiç yaratan bilmez mi? Değil mi? Bilmez mi? Bela bitti. Yani gizlediklerinizi ey haşa ilmi buna yetersiz midir? İlmi burada biter mi? Son mu bulur? Söner mi? Hayır. Ha, elbette ki Allah gizlediğiniz her şeyi de yarattıklarını da elbette ki bilendir. Çünkü ve huvel latif fi ilmi ilminde lütuf sahibidir. İncelikleri, letafet olan incelikleri, her türlü inceliği bilendir. Mikro alemi bilendir. El-kabiru Al fihi e aynı zamanda makro alemi de bilendir. Her şeyden haberdardır. Ha, <gülüyor> La, elbette ki bilir. Bela elbette ki bilir. O bütün gizlilikleri, yarattıklarını ve her şeyi bilir. Buradan ayrı bir konuya geçiyor. Hüvellezi <gülüyor> o Allah ki. Yani bak dikkatin hep başından beri. Hep Cenab-ı Hak kendi kudretini, azametini, büyüklüğünü, yaratı, yaratılış, yaratışını, her şeyden haberdar oluşunu, hep kendi güç kudretini bak. Onun için Tebareke Mülk Suresi denilmesi, farklılığı buradan ileri geliyor. Yani doğrudan doğruya Cenab-ı Hakk'ı tüm sıfatlarıyla, özelliklerle sahip olduklarıyla anlatmış oluyor. وَوَلَّذِ o اللّٰهِ كَالَ لَكُمُ الْاَرْضَ Yeri sizin için kıldı. Ney? زَلُولًا Zelil kıldı. Yani sehleten lil meşri üzerinde kolay yürümeniz için kolaylaştırıcı ayağınızın altında zelil kıldı, halı gibi kıldı. Tâki femşû fî menâki bihâ cevâni bihâ, o yerin omuzlarında üstünde çok rahat yürüyesiniz diye size yeryüzünü kolay kılmış oldu. O halde ve külû min el mahlûk ile eclikûm, sizin için yaratmış olduğu o rızıklardan yiyiniz şükretmek şartıyla. O ileyin dönüş onadır. Nereden minel kuburil cezaî. Hesap vermek üzere kabirlerinizden dönüş elbette ki Allah'adır. Emin tüm? Güvende mi oldu? Emin mi oldu? Kim? Men o kimsedir ki fissema? Gökte olan kimse güvende mi? Güvende midir? Ey yani emintumullahul lezi fil ulvi. Yüksekte olan Allah'ın kendisine vereceği ceza ve azaptan emin mi? Emanette mi değil. Yani Cenab-ı Hak yüksekteki ne de cezalandırır, aşağıdakini de cezalandırır. Zalikeli enel muradı bir el uruvu. Yani yüksekte olan gövütten kasıt, yüksekliği ifade ettiği için yüksekte olan Allah'ın vereceği azaptan emin mi değil. En yaksıfı bir kumul arda. Neyden emin mi? Allah onu ne yapar? Karunu yerin dibine. Bakasaf Nabi ve bir dâri buyuruyor. Biz ne yaptık? Karunu ve onun yurdunu yerin dibine batırdık. Onu batırdığı gibi yüksekte olanı da ne yapar? bir bikumun arda. Sizi de aynı şekilde yerin dibine batırabilir. O halde yüksekte olan yerin dibine batırılmaktan emin mi? Değil, güvende değil. Fe izahiyete mur. Bir bakmışsın ki o yeryüzü. Tede harreku bikum ve tertafi fevkakum. Bir bakmasın ki zelzeleyle sars sarsılmış. Bir bakmışsınız ki siz onun altındasınız. O sizin üstünüzde yani tamamen üstünüze feveran etmiş, saldırmış bir vaziyette, saldırmış bir vaziyette ne yapar sizi yere geçirebilir. Yine en inti mentis tama o yüksekte olan emin mi oldu? Neyden? Ben yursule aleykum hasiben riham termiyukum bil Onlara Cenabı Hak yine mancınık gibi onlara bazı taşları atmış olması Onları öldürmüş olması değil mi? Onları yok etmek amacıyla gökyüzünde bazı taşları fırlatmış olması rüzgarlar ile rüzgarlar ile onları yok etmesi konusunda onlar yine emin midirler? Yani hem yerin dibine de batırabilir, hem rüzgar yoluyla da onları dehşetli rüzgarlar, korkunç rüzgarlar, taşları her şeyi fırlatan fırtınalar ile de Allah onları göndererekten onları orada yok eder. Ondan da bunlar Emil mi oldular. Yani değiller. He. Bütün bunları izah ettikten sonra feset Bu iş bitti artık. Gözünüzle görür gibi her şeyi bileceksiniz. En de muayyetil azabi. Bir bakmış ki adam cehennemin kapısının önünde gözle görür göreceği zaman her şeyin farkına varacak, ileride her şeyi anlayacak. Feset halemune buradaki sin istikbal biçim. Altı manaya geliyor sin, talep, sual, tahavvul, itikat, vicdan, teslim. Bu altı manaya anlama gelmiş oluyor sin. Yani istikbalde siz bunu mutlaka göreceksiniz. Bunun işin farkını Anya'yı, Konya'yı görecek, anlayacaksınız ki keyfe yani inzari bir azâbi. Benim size olan uyarmam ne ile? azap ile uyarmamın ne olduğunu, nasıl olduğunu elbette ki siz görecek, bilecek, anlayacaksınız ki... Yani hak olduğunu. Ey innehul hak. Yani bileceksiniz ki o haktır ve gerçektir. Hak ve gerçek olduğunu bileceksiniz. Volekat. Muhakkak ve elbette. Kezze kezbe yalanladı ellezine o kimseler ki min kabli geçmiş olan ümmetler de ne yapmıştı? Onlar da peygamberlerini yalanlamışlardı. Fe keyfe inkari aleyhim bitteksir in de ilaiki. Yani onları helak anındaki tekziplerinden dolayı onlara olan hilelerimiz, onlara yaptıklarımız nasıl oldu? Ne yaptık? Helak ettik. Her birini bir surette helak ettik. Yani onlara da biz hile Oyun yaptık. Onların o inkarlarını cezalandırdık ki e innehu hakkun. O da hak olarak. azabul hak. Mesela hak ifadesi daha önce de söyledik ya. Azabı ifade ediyor. Yani onlara azabımız nasıl oldu? Cezamız nasıl oldu? Onları da düşünsünler. <gülüyor> evet, evet. Evelen yere görmezler mi? Yanzurluk ile tayri. Kuşları fevkavun. Üzerlerindeki kuşlara bakmazlar mı? Bakmıyorlar mı? fil <gülüyor> i havada nasıl safaatin saf saf bir ikincisi bastırtın <gülüyor> ejni kanatlarını açmış bir vaziyette üzerlerindeki kanatlarını açmış bir vaziyette duran kuşlara bakmazlar mı ve aynı zamanda diğer özelliği veyakbidne <gülüyor> ve kanatlarını kısmışlar kapa kapatmışlar ejni de badel bastı açtıktan sonra geri kapatmışlar yani gökyüzünde kanatlarını açmış daha sonra da kapatmış olan o üzerlerindeki uçan kuşlara bakmazlar mı? Yani <gülüyor> kabidatin, <bulun> <gülüyor> kapatmış bir vaziyette, kısmış bir vaziyette. Ma'yum <gülüyor> يُمْسِكُهُنَّ Onları orada kimse durdurmuyor. اَنِ الْوُقُواِ فِي basti الْبَسْتِ وَالْقَبْدِ Kanatlarını açma ve kapama anında onları düşmekten o boşlukta kimse durdurmuyor. Ancak rahman, değil mi? Allah'ın dışında kim durduruyor onu? Aslında kanadını kapattığı zaman düşmesi lazım. Aslında açtığında da düşmesi lazım. Ama Allah ne yapıyor? Onları orada o boşlukta durdurmuş oluyor. Ne ile bir kudreti kudretiyle durduruyor? Innau bi şeyin basir, o her şeyi görendir. Her şeyden haberdar bilendir. Ha, Elem yestedirle bir subud itpairi filhavu ala kudretina. Bu durum bizim kuşların havada böyle boşlukta durması bizim kudretimize delil değil midir En ale bihim ma taqaddeme bighayrihi min Bunu yaptığımız gibi bunun dışında birçok şeyi de yapabiliriz. Mesela ne gibi kafirlere azap verme. Yani bunu yapan Allah yine elbette ki buradan delil getirerek diğer şeyleri de çok rahatlıkla yapabilir. Emmen o kimse mi mübtedadır? Haza işte o kimse bu kimsedir ki haberi o onun Anlezî kimse bedelum min haza lekum. yansurukum sıfatı cündun min Rahman. Eyyân gayruhu yadfa'ânkum O kimse midir ki? O kimse öyle bir kimse midir ki Allah'ın dışında min Rahman. Allah'ın dışında o kendileri hüve lekum. Onların orduları mıdır? Yani o müşrikler, putlara tapan müşrikler, onlara tapmak suretiyle onların orduluğunu yapan, onları koruyucu olan o kişiler, o ilahların kendilerine cehennemde yardım edeceklerini mi düşünüyorlar? Niye puta tapıyorsun? Efendim cehenneme gittiğimde o bana yardım etsin. Ben onu şu anda askerliğini yapayım, ben oraya gittiğimde o beni kurtarmış olsun. Yani komutan mesabesinde görüyor. Yani o kimse mi Allah'ın dışında o taptıkları hangi şey onu o or, orduluk yaptığı askerlik yaptığı hangi o put onu o cehennem azabından koruyacak hangisi hiçbirisi yani la elbette ki onların orada Allah'ın dışında bir yardımcıları yoktur in mer kafiruna illa fi gurur erahum şeytan en azabe la maalesef o kafirler Büyük bir aldanış içerisindedirler. Nasıl bir aldanma? Şeytan onlara diyor ki, efendim diyor azap size inmeyecek. Yani Allah seni mi yakacak ya? Bırak ya. Allah seni niye yaksın? bu da senin buldu gibi böyle aldatmalar ile şeytan ne yapıyor? O insanı aldatıyor, kandırıyor. O kafirler de böylece büyük bir aldanış içerisine girmiş oluyor. Emmen kimdir? O kimsedir ki kimse mi? Haza. Ellezi yersukukum. Sizi rızıklandırıyor. Eğer in Mesekir Rahman rızkı eğer Allah sizin rızkınızı vermese, rızkınızı tutsa, burada ne demek istediğini şöyle ifade ediyor. Mesela ey Mataro Ankum, ha yağmuru kesse Allah. He, hadi buyur. Allah yağmuru manasını kesti, bir daha yağmur gelmeyecek. Hadi buyur. Putlarınıza gidin, getepsisin hadi. Allah'ın dışında tattığınız, yardımını beklediğiniz kimselere gidin ya. İşte Allah bana'yı kapattı. Artık sizler hanginiz açar mısınız buyur gibi. Hadi hangisini müracaat ederseniz açın. Hangisi açabilir? Hangisi yapabilir? Eğer Allah sizin rızkınızı tutmuş olsa kimdir size rızık verecek olan? Rızık verecek kim? Bel, belki ya. Yani. Ve cevabı bu şart mahsufun. Yani burada şartın cevabı hani in başlamış diye. O şartın cevabı mahsuddur. Cevabı nedir? Kimse vermeyecek. Allah'ın dışında o eğer yağmuru sizden kesse, rızkınızı vermese, size rızkınızı verecek Allah'tan başka kimse değildir. Denne aleyhi ma'kabluhu. Yani hemen yazık bugün kim rızıklandırır? Yani la razıkakum <gülüyor> gayrahu. Allah'ın dışında sizin razıkınız, rızık vericiniz elbette ki yoktur. Bel belki leccu temade fi utuvin tekekbrin. Onlar ne yapıyorlar? Tam bir kibir içerisinde kibirlerini sürdürüp devam ettiriyorlar. Ya görüyorsun Allah'ın dışında verecek yok. Hala bu kibir neye? Bunun dik olması neye? Neden kibirlenmeye devam ediyorsun? Daha ve nufurin teba'udun anil hakkı ve onlar hala ne yapıyorlar? Aynı zamanda haktan uzaklaşmaya da ve kibirlenmeye de devam ediyorlar. Efemen yemşimu kibben. Kim o kimse ki yemşi mükibben vahkiyan ala veçihi bir kimse düşünün ki yüz üstü yürüyor öyle ya. biz kendimiz ayak üstü yürümeyi tercih etmedik bir kimse düşünün ki o yüz üstü yürüyor yüz üstü düşmüş yürüyor ehda o mu daha doğru yoldadır düzgün bir gidişledir enmen <gülüyor> yemşi seviyen muhtedilen ala sıratin mustakim tarikin Yoksa dost doğru bir yolda normal bir şekilde yürüyen kimse mi daha doğru yoldadır? Elbette ki ikincisi değil mi? Yani yüz üstü gidenle ayak üstü doğru yolda giden elbette ki aynı değildir. Onların ikisi bir midir? Değildir. Ve haberu emen esaniyet mahsufun delile alay haberul ula ey Yani cevabı şu ki elbette ki o doğru yolda olan doğru olarak yürüyen daha doğrudur. Ve mesela bunu niye anlattı Kur'an? Fil mümin ve kafiri. Mümin ve kafiri örnek vermek, temsil getirmek için. Ey yani eyyüma alahıdan. Kafirle müminin hangisi daha doğru yolda diye bunu belirtmek üzere kafiri yüzüstü sürünen bir insana benzetti. Mümini de dosdoğru bir yolda, ayak üzerinde yürüyen bir insana benzetmiş oldu. Kul. Cool. De ki habibim, O elazı, O Allah ki enşe sizi inşa etti, Sizi yarattı ve canlılık mesem a, bununla da kalmadı. Sizin için ne yaptı? Sizin Kulaklar duymak. verdi. Daha evet. vel efsare, evet. gözler verdi, vel efidete ve kalpler Vay, verdi. verdi el kulub. Kalin Yani size bu kadar bunları veren Allah'a evet. ne kadar da az şükrediyorsunuz ya? Maa buradaki maa mezide, ziyadelik bildiriyor. Vel cümletü müste'nifetün. Cümle ise ne cümlesidir? Başlangıç cümlesidir. Ha, muhbir bir millet-i Burada Buradan neden haber veriyor? O insanların Allah'a şükrünün az olduğundan haber veriyor cidden gerçekten. Ala hazihin ni'ami. Bu kadar nimetlere karşı gerçekten Allah'a olan şükürlerinin ne kadar az olduğunu haber vermek üzere bu bir başlangıç cümlesidir. Kalilen ma teşgurun ifadesi kul dekiş bu o Allah ki zer'ekum si yarattı. Burada şunu söyleyeyim. Aslında buradaki zere bir anlamı da zereen'in bir anlamı da bir çiftçinin tohumları saçmasını olarak düşünüyoruz yani. O o ekme ayrı. O ekme olayı ayınla değil. Buradaki elifler. Zer'e saçıp savurma. Yani tohumlarını yapıyor çiftçi tarlaya saçıp savuruyor. Şimdi insanların yaratılışı da ne yapıyor Allah? Dünyanın değişik taraflarına saçını savurdu. Hep bizi ayrı atıyor. Hani Mekke'den Dünya'ya geldi, Seylan'a gitti, Dünya ne yaptı? Çin'e gitti, Amerika'ya gitti, Dünya'nın değişik yerlerine saçtı, savurdu. O Allah kez sizi yarattı fil ardı yeryüzünde. Ama bu yaratma zere'ekum yani saçma manasına muhtelif yerlerde, değişik yerlerde. Bu وَاِلَيْهِ تُحْشَرُونَ Dönüşte onadır lil hesabî sorguya çekilmek üzere ve <gülüyor> o kafirler müminlere derler ki meta hazel ma bunu daha önceki diğer surelerde de görüyoruz hep ya sizin o hani öldükten sonra tekrar dirilme diye bir şey söylüyordunuz o vaat ettiğiniz şey ne zaman hakikaten parantez içi söyleyeyim hatta bununla da kalmıyor ne diyorlardı hadi o belayı getirin başımıza hadi o bela başımıza gelsin belasını arıyor ya Ha, Vardır haşi Öldükten sonra tekrar dirilme vaadi. Ne zaman? Zamanı ne zaman? İnküntüm sadıkiy. Eğer sözünüzde doğruysanız o vaadiniz, vaad ettiğiniz öldükten sonra dirilme olayı ne zaman? İnküntüm sadıkiy nefihi. Bu konuda eğer doğruysanız. Kul kuldeki İnnemel ilmu bimeci'i. Onun geleceğinin ilmi, kıyametin ne zaman geleceğini ilmi. indallah ancak Allah'ın Nezdindedir, onun ilmindedir. O innama ben ise ancak eneben nezir-ü mübin ve yinul inzari. Uyarmayı açıkça yapan Apaça, açık bir nezir uyarıcıyım. Peygamberlerin görevi neydi? iki? Efendimiz ne diyordu? Tabliğine. Yani beşir ve nezir. Cennetle müjdeliyor, cehennemle korkutmuş, uyarmış oluyor. vakta <gülüyor> ki Raouhu zülfe tan siyet lazina kefaro. Ha, haşirden sonra azabı onlar gördüklerinde. Zülften kariben, yaklaşmış, yakınlaşmış, kendileri cehenneme yaklaşmış, cehennem kendilerine yaklaşmış. Bir vaziyette olduğunda ne olur? Siyet Allah, Rabbu ma'azesi isvedder, simsiyah kesilir. Kararır. ne Vucuhu, yüzleri. Kimin? Ellezine keferu. O kafir olanlar o cehenneme yaklaştıklarında, yakınlaştırıldıklarında, yaklaştırıldıklarında onların yüzleri simsiyah olur. Ve kıyle denilir. E yani denilirden kasıp. E yani kâlel hazanetü lehüm. Cehennem zebanisi görevlisi onlara der. Haza, bu var ya bu gördüğün var ya. Ey eyl azabı işte bu azap. Ellezî kuntum bihi bi inzari sizin peygamberlerin size yapmış olduğu uyarı sebebiyle tedde O ne zaman geliyor? Cehennem hadi gelsin diye o çağırdığınız, davet ettiğiniz şey var ya işte o budur. Elmeküm siz latü asune zannediyordunuz ki öldükten sonra tekrar dirilme olmayacak diye zannettiğiniz, iddia ettiğiniz şeyin Karşılığıdır bu. İşte görün. Ve hâzâ. Ve hâzî hikayetü hâlin te'etî abbera anhâ bitarîhil me'de'ili tahakkukü vukû'i hâ. Burada çok ince bir noktaya değiniyor çocuklar. Çok ince bir nokta. Bu Kur'an'ın bu süresinde anlattığı şeyler şu anda gerçekleşmiş mi? Hayır. Çünkü daha cehennem gelmemiş. Gayetten bahsediyor. Gayetten bahsediyor. Daha olmamış yani. vaki olmuş mu? Ya. Olmamış. Vukuya gelmiş mi gelmemiş? Gelecek zamanla. Yani oluyoruz. gelmemiş olan bir şeyi Allah bu şekilde niye bahsediyor biliyor musunuz? He, li vuku ha sanki gelmiş gibi hak olduğu içindir ki vuku gerçek olduğu içindir ki yani ha gelmiş ha gelmemiş o şekilde inan. Yani kesin gelmiş gibi inanmak için taahhüt edeceğini, gerçekleşeceğini bildirmek için Cenab-ı Hak ne yapıyor? İleride olacak şeyi şimdi olmuş gibi söylemesi sebebiyle onun kesinliğini, olacağını, vaki olacağını ifade etmek amacındadır. Kuldeki ara eğitim. Ne dersiniz? Arae Elem tere'de de olduğu şey, gibi. gibi değil mi? Burada İngilizce'deki realite, realis kelimesiyle de bağlantılı ne dersiniz? Gördünüz mü? He, Kul deke in ehle Allah eğer Allah beni helak etse, ve men ma'ye minel müminine, benimle beraber bulunan müminleri helak etse, ne ile bir azabi kema taksudune, sizin düşündüğünüz, kastettiğiniz, işte siz cehenneme gireceksiniz, hak yolda değilsiniz dediğiniz gibi. Eğer Allah beni ve benimle beraber olan müminleri helak edecek olsa, e, veyahut da helak etmedi. Rahimana ne yaptı? Bize merhamet etti. Helak etmedi. He, yani fenmi azibna bize var. azap etmedi. İki durum var. Bizi helak ben, bizi beni ve benimle beraber olanları helak etse bir veya Beni helak, bizleri helak etmeyip merhamet etse cevap geliyor. Femen yücirur kafirine. Kim kafirleri min bin elin, elem vereceği, elemli o cehennem azabından kafirleri kim kurtaracak? Hadi biz cehenneme gittik diyelim, ceza, azap görüyoruz. Peki sizi kim kurtaracak? Sizi kurtaracak kimdir? E yani lambujire Elbette ki onları kurtaracak o yoktur. yoktur kurtarıcı mevcut değildir kuldeki gövve o rahmandır rezaktır rızık vericidir evet o rahmandır Amin biz ne yaptık ona iman ettik. o Rahman'a iman ettik daha ve aleyhi tevekkelna ve biz de ona tevekkül ettik ona güvendik dayandık en de muayenetil azabi, yukarıda da geçtiği gibi, o azabı gözle göre, göreceği gibi, gördüğünüz anda da bütün bu gerçekleri siz bilecek, anlayacak ve de göreceksiniz. Kim men, hüve fî dalâlin mübîn, apaçık bir beyinin sapıklık içerisinde kimdir? Biz miyiz, siz misiniz? İşte o zaman Anya'yı, Konya'yı göreceksiniz. Yani, enahmû em'entum. Biz miyiz? Mi? Mi? Yoksa siz misiniz? Yoksa emhim onlar mı? Kuhâ kul Bu da çok ibretli. Hepsi birbirinden ibretli. tüm ne dersiniz? İn esbah mâukum Eğer suyunuz gâvren gâiren fil ardi yerde batsa, yerde gitse, kesilse, yok olsa, kaynak ortadan kalksa, suyunuz kalksa, suyunuz yok olsa, tutulsa, Femen bir بماء ماعين. Akan bir suyu, nehirleri, ırmakları, içecek su kaynaklarını size kim getirecek? Kim getirir? Allah vermezse. Burada bir noktayı etaya etin. Lazimi bir fiil. Lazimi bir fiil eğer ba harfi ile gelirse, müteddi müt olur. Müt olur. Yani yani burada aslında ne olması lazım? Normal duruma göre Femen kim ya size geldi? Bir ma'in su ile geldi. Ama burada lazimiye göre. Ama bay ile geldiği için, müteaddi olduğu için فَمَنْ يَا اِتِيكُمْ Size kim getirir? Bir main suyu getirir. Gelir değil de getirir. مَا۪ين كَارِنْ تَنَالُهُ الْاَيْدِ وَدَّلَائِلُ كَمَا۪يكُمْ Aynı şekilde şu andaki gelen sularınız, sularınız gibi eğer Allah ellerinizi ulaşamayacağı o suları ortadan kaldırsa ki şu anda ulaşıyorsunuz Ulaştığınız suları ulaşılmaz hale getirse size kim su verecek? Zaman, yani لَا يَعْدِي بِهِ اِلَّ Ancak Allah verir, Allah getirir. فَكَيْفَ تُنْكِرُونَ en يَبْعَسَقْمُ Hala kör müsünüz ya? Madem Allah getirir, peki öldükten sonra tekrar dirilmeyi nasıl niye inkar, inkar ediyorsunuz? Nasıl inkar ediyorsunuz? Ne şekilde inkar ediyorsunuz? وَيَسْتَحِبُ اَنْ يَقُولَ الْقَارِ Bu sureyi okuduk. Bu sureyi okuyan kimseye müstahaptır demesin ne? Akabe ma'in. <mâ> Şu ma'inden sonra, bir ma'in ma'inden sonra şöyle demek müstahaptır. Biz de onu diyeceğiz. Ne demesi? <mâ> Allah-u Alemin. Kim getirir? Allahu u Alemin. Alemlerin Rabbi olan ancak getirir. Kema verede fil hadis. Hadiste de bu şekilde gelmiş. Efendimiz de o şekilde beyan etmiş oldu. Böylece Mülk suresini de bitirmiş oldu. Sadakallah lazım. hakikaten Allah doğruyu söylemiştir.